Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, özel bir uçak firması havacılık endüstrisine ait ticari uçakların, helikopterlerin, uyduların karbondioksit salımlarını azaltmak için elektrik, hidrojen ve veya güneş teknolojisiyle çalışan alternatif sistemleri geliştirmeye, inşa etmeye ve test etmeye başlayacağını duyurdu. Jet yakıtı yerine hidrojen kullanılmasıyla egzostan yayılan zararlı gazların sıfıra indirilmesi planlanıyor. Kısa mesafeler için tanıtılan pervaneli hidrojenli uçağın 100 kişilik kapasiteye ve yaklaşık 1700 km menzile sahip olacağı açıklandı. Tanıtımında ise dikkat çeken öğe geniş gövdeli yolcu uçağı tasarımı oldu. Bu tasarımın sıfır emisyonun yanı sıra yakıt tüketimini de %20 oranında azaltacağı ifade ediliyor. Uçakların 2035'te hizmete girmesi planlanıyor. Küçük ölçekli ilk modeller ise önümüzdeki yılda Denemelere başlayacak. Yeşil gazetede yayınlanan bir haberde Amerika Birleşik Devletleri'nde ağaçlar üzerinde yapılan yeni bir çalışma daha büyük çaplı yaşlı ağaçların küçük ağaçlara kıyasla çok daha fazla karbon depolayabildiğini ortaya koydu. Araştırmacılar Frontiers dergisinde bu bilginin iklim acil durumuyla mücadele kapsamında sera gazı salımlarını azaltmak için kullanılabileceğini belirtiyor. GM Science'ın aktardığına göre küresel çapta ormanlar ile canlı bitki örtüsü yaklaşık 862 gigaton karbon depoluyor. Bu nedenle de ormanlar karbon yutakı vazifesiyle iklim değişikliğine yol açan sera gazı emisyonlarının azaltılmasında kilit rol oynuyor. Washington ve Oregon eyaletlerindeki ağaçları inceleyen araştırmacılar çapı 53,5 cm'den fazla olan ağaçların yer üstündeki karbon depolarına baktı ve Bulgular orman popülasyonunun yalnızca %3'ünü oluşturan ağaçların ormanın toplam karbon deposunun da %42'sini karşıladığını gösteriyor. Yani ne kadar çaplar büyükse o kadar çok karbon depoluyor. Nitekim ABD'nin Pasifik Kuzeybatı bölgesinde 53,5 cm çap kuralı koyarak ulusal ormanlarda büyük ve yaşlı ağaçların kaybını yavaşlatmak için 1994'te bir kural getirilmişti ancak sonradan bu önerilen ölçüler 76 santimetreye kadar arttırıldı. Araştırma ağaçların kesilmesi için uygulanan önceki 53,5 santim kuralının daha yerinde olduğunu ve gerekli olduğunu gösteriyor. Tabii ki hatta daha küçük ağaçların da büyümesine izin vermek gerek sonuçta büyük ağaçların olabilmesi için. Üretim çiftliklerinden kaçarak Iğdır'ın sulak alanlarına yerleştiği bilinen Latin Amerika kökenli su maymunları Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki karasu ve bulakbaşı sulak alanlarında yaşıyorlar. Günlerinin büyük bölümünü suda geçiren ve yaklaşılması ve görüntülenmesi çok zor olan su maymunları zaman zaman karaya çıkıyor. Milli Parkı bulunduğu bölgede de yürüyen su maymunları bölgede haber çalışması yapan AA ekibinin objektiflerine yakalandı. İngiltere'de üretim fazlası elektriği tüketmenin yüksek olduğu saatlerde kullanmak üzere havayı sıvılaştırarak depolayan bir enerji santrali için çalışmalara başlandı. Santral bu yöntemle çalışan ilk büyük enerji santrali olacak. Geceleri rüzgar türbinlerinin ürettiği elektriği kullanacak santral havayı eksi 196 dereceye kadar soğutacak. Hava o derecelerde sıvılaşır. Gündüzde elektriğe talep artınca sıvı hava ısıtılacak ve genişleyen hava türbünden geçerek bu sefer elektrik üretecek. Manchester yakınlarında kurulan bu tesiste 50 bin evin 5 saatlik ihtiyacını karşılayabilecek kadar enerji depolanacak. BBC News'e konuşan sistemin mucidi Peter Dearman çok heyecanlıyım farklı enerji depolama araçlarına ihtiyacımız var ve sıvılaştırılmış havanın da onlardan biri olacağına inanıyorum dedi. Dearman icadının %60-70 arası verimlilikle çalıştığını söyledi. Enerjiyi pilde depolamanın daha verimli olduğunu fakat havayı sıvılaştırarak depolamanın da maliyetinin çok düşük olduğunu belirten Dearman. Piller kısa vadeli depolama için çok iyi fakat uzun vadeli depolama için pahalılar. Sıvılaştırılmış hava da burada devreye giriyor dedi. Pil yerine hava kullanmak, piller için ihtiyaç duyulan nadir metallerin de tükenmesinin önüne geçiyor. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali. İçinden geçtiğimiz olağanüstü dönemde gezegenimizin değişim çağrısına kulak vermek üzere 19-22 Kasım tarihlerinde İstanbul'da Pera Müzesi'nde izleyicileriyle buluşacak. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2020 seçkisi. Sürdürülebilir Yaşam'ın ancak gezegendeki tüm canlıların yaşam ortam ve koşullarının sürdürülebilir olduğunda mümkün olduğuna inanıyor ve iyi olmamız için mevsimin, havanın, suyun, toprağın, yabanın, çiftçinin, tohumun, ormanın, böceğin, domatesin, komşunun iyi olması gerektiğine hatırlatıyor. Herkes iyi ise biz de iyiyiz diyen sürdürülebilir yaşam film festivali yaptığı çağrıda her birimizin iyiliğinin birbirine bağlı olduğunu, birbirimizin iyi olmasında payımız ve sorumluluğumuz olduğunu da bize hatırlatan bu günlerde değişim ihtiyacı her zamankinden daha acil. İlham ise o kadar bol. Festivalin açılışı 19 Kasım'da Birleşmiş Milletler tarafından kuruluşunun 75. yılında sürdürülebilir kalkınma amaçları için 5. yılını kutlamak için yapılmış olan Milletler Birleşince Acil Zamanlar İçin Acil Çözümler filmiyle gerçekleşecek. Tüm filmler ücretsiz bir altı aralık tarihlerinde sürdürülebilir yaşam nokta nette. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.